Başladık. Merhaba. Merhaba. Hederin Podcast'a hoş geldiniz. Ben Aristo. Ben Exoblivion. Nasılsın evet. Exoblivion? Doğum İyiyim ya. Teşekkür arada. ederim doğum günü. Bugün, evet. bugün değil de tabii geçti. Geçti. Bu hafta işte 3 tane yazarımızın doğum günü vardı. Exoblivion, Blade Runner bir de Zatana'nın doğum günü vardı. Doğum o. günleri vardı. Evet. Bol bol, bol, kutlamalı, bol. kutlamalı günler geçirdik. Güzelmiş. Mayıs ayında bayağı dolan insan varmış demek ki. Evet, Mayıs ayı bereketli bir ay. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> bugün neden bahsedeceğiz sevgili Ekso Bilviyon? Bugün, ee, biliyorsun diziler e, yavaş yavaş final evet. sezonları finalleri e, yapmaya başladılar. Evet. Sezon finallerini. E, Bizde e, son işte yapmış olan Arrow, Supernatural ve Hemlock Grove. Emlockrov. Bu aslında büyük ihtimalle iki parçalı bir podcast olacak. Bu dizileri bir Exobiybiyonla konuşacağız. Birkaç tane diziyde. Araba falan geçti ya. Araba geçiyor. Araba geçiyor. Bu arada biz böyle şey <gülüyor> e, balkonda balkon keyfi yapıyoruz. Bu arada Exobiybiyonla. O yüzden dışarıdan e, bilimim garip garip sesler gelebilir. Anlayışınızı rica ediyoruz. Evet. Şimdi. Erodan mı başlayalım? Ha Aa, bu arada bu yani şimdi söylemedi demeyin. Spoiler çünkü biz bir e, sezon e, değerlendirmesi de e, birlikte yapabiliriz. E, sezon finalini de değerlendireceğiz daha çok ama genel e, dizi sezonunu da değerlendirebiliriz. İzlemediyseniz e, bundan sonrasını dinlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> İzledikten sonra tekrar dinleyin. <gülüyor> evet aynen öyle. izleyin bir an önce. Çok... İzleyin ve dinleyin. Aynen. Yani dinlememezlik yapmayın ona geliyor yani. Abi... Şimdi Arrow'dan başlayalım. Arrow'dan başlayalım. Bu arada şimdi Arrow'nun ilk sezonuydu. Evet. Arrow geliyor işte yok Green Arrow, Oliver Queen falan filan hani bu dizi çıkmadan önce bir sürü hype'ı vardı. Tabi şeydi çünkü şimdi CW'da yayınlanan bir dizi bu. Tabi. Ee, CW biliyorsun bir önceki süper kahraman dizisi aslında. Süper şey small Smallville'di. 10 sene izledik demek. Evet. 10 sezon evet. 10 sezon diyelim 10 sene demeyelim insan canı sıkılıyor. 10 <gülüyor> sezon dersen daha insan hani normal geliyor. 10 sezon boyunca yayınlanmış olan bir Smallville vardı. Smallville'de bir sürü karakter girdi çıktı. Yine DC evreni üzerine aslında düşünsen. Smallville'de de Green Arrow vardı zaten. Vardı evet. Evet. Daha son 3-4 sezonda bayağı, bayağı bir ağırlıklı bir ro evet. rolü vardı. Bayağı aktifti. Ee, ve tabii orada başka bir karakter, başka bir oyuncu tarafından oynanıyordu. Ee, ama bayağı etkindi. Ve başka bir çok karakter girip çıktı Smallville'de tabii ee, karşımıza. Geldi. Burada ne yaptılar? Aslında bir Aquaman denemesi e, yaptı galiba CW. Evet. E, ama Aquaman'ı tutturamayıp, e, daha doğrusu <gülüyor> herhalde e, pilotunu ben setmedim ama... Pilotunu ben izledim yanlış hatırlamıyorsam ve hani e, sualtı çekimleri çok pahalı olduğu için Hı. ve e, bu focus group testlerinde de çok fazla ısınamamış e, şey. insanlar. O yüzden e, iptal ettiler. Aynen. Sonra bir Wonder Woman e, dizisi söz konusuydu. Hatta geçen haberini yaptık. Bir ara David A. Kelly biliyorsunuz. Ellie evet. McBeal'la, evet. Boston Legal'la, e, Practice'le e, bildiğimiz David, Kelly David <gülüyor> iki, <ne gülüyor> yazıp, E. Kelly'nin yazıp pilotunu yapımcılığını üstlendiği bir Wonder Woman dizisi vardı ki e, hani neden olduğunu neden hani? olmadığını tahmin <gülüyor> edebiliyorsunuz. Evet, i̇şte aynen. histerik, menopoza girmiş <gülüyor> bir Wonder Woman Ali karakteri. Ellie modundaki bir Wonder Woman. Aynen öyle ve galiba oradaki karakteri de çok acayipti. Wonder Woman'ın hem süper kahramandı hem şirket sahibiydi. CEO'ydu. Evet, evet. Ondan sonra bir sürü abuk subuk. Hani 3 tane farklı kişilik oynuyordu. Ve aksiyon yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten konuyu geçtim Wonder Woman'ı oturtamamışlar zaten. Yani. O yüzden. Ondan sonra da tabii çöpe attılar onu. Aynen. Ama e, Erof'i de sanırım başardılar. Yani çünkü zaten... Beğendin mi Erof'yu? Yani Arrow şimdi... Şey kalitesini düşündüğün zaman yani hani CW'daki işte Süper Kahraman işte, Smallville kalitesini düşündüğün zaman Smallville'in izinden giden bir dizi. Hani yani böyle o oh, işte vay anasını hayatım boyunca beklediğim uh, süper kahraman dizisini yapmışlar. Değil. Yani. Değil tabi. Çünkü hani çok işte böyle göze batan ama işte hani görmezden geldiğin yok ya işte güzel idare, boşver idare ediyoruz dediğin bölümler, anası anlar. tabii ki var. E, oyunculuklar yani. Ama işte, ıı, bu şey Batman Begins'ten sonra özellikle e, Dark Knight e, ve Dark Knight e, Rises e, yani Nolan'ın Batman üçlemesinden sonra genel olarak bütün e, filme alınmış süper kahramanlık filmlerinde hı hı. bir ciddiyet, bir e, bir ağırlık, bir değil mi? Ha, bir, bir karanlık yüz. Ondan sonra somurtan bir karakter çok yani, fazla öne çıkmaya başladı. Tabii çok fazla ve öne çıkıyor ama Oliver Queen de böyle. Ama adamın aslında şimdi düşünürsen, e, hani başlangıç noktasını düşünürsen başlangıç işte adaya düşüyor. Adada 5 beş sene geçiriyor bir Verbat bi adada. Hı hı. E, bir sürü şey başına geliyor. İşte onun üzerindeki fiziksi fiziksel yansımalarını görebiliyorsun. ...dizide. İşte babası ölüyor... ...falan filan. Böyle abuk bir şey oluyor. Gözünün önünde babası kendini öldürüyor falan. Yani aslında bu, bu çıkış noktasını düşünürsen... Ee, ...derinlik kazandırabileceğin... ...derinlik sahibi olmasını... Sonra ...görsel olarak da sağlayabileceğin. Yani televizyon kısmında sağlayabileceğin. Ondan bir potansiyel bir karakter çıkıyor... ...karşına ve hani bu yoldan gitmeleri... ...normal yani. Şimdi Smallville'deki... <gülüyor> Ergen, yani evet, evet, Smallville'deki Green Arrow'un yerine aslında ben bunu tercih ederim çünkü Smallville'deki Green Arrow'un bir tam oturmuş bir aslında hani adalet anlayışı yani böyle bir şey yoktu o böyle elinde ok gezen aslında işte bir aslında çok içi dolu bir karakter değildi yani hani işte biz Green Arrow diye bildiğimiz için tam Green Arrow diyorduk. Bir de Smallville'deki hani karakter şeyini düşünürsen çok böyle zaten hiçbir şeyin altı çok doludu. Ama işte ne diyorduk ki tamam güzel oluyor İşte Green Arrow Yerde biraz da ilginleşti. İşte şey, Superman tek başına kalmadı falan filan. Hani böyle bir Justice League. Çünkü insan hep o film dizisi ederken o kadar uzun süresi etmişti. Anası diyordu ki ulan buradan yani Justice League e geçerler. Buradan işte bilmem neye geçerler. Metropolis bitirirler, Metropolis'e bekliyorum. geçerler falan filan. Ama hiçbiri olmadı tabi. Hiçbiri olmadı. Ee, ama işte o potansiyel izlediğim için Orada çok gözüne insan bakmıyordu. Ama tabii burada bir daha ayağa yere basan, daha işte niye, neyi niye yaptığı ondan sonra açıklanması gereken bir karakter ortada. Çünkü bir aslında origin story yapıyor bir bakıma. Evet, evet. Bence o ada geçişlerini falan çok güzel kullandılar ve bütün sezon boyunca devamını getirebildikleri için Aynen. güzel oldu ki aslında ada hikayesini düşündüğün zaman o 5 seneyi tamamıyla anlatmadı. Evet tabii canım daha yani çok, hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey anlatmadı adayla ilgili neredeyse. Çünkü hani bir o 6 daha, ay bir yıl bile anlatmadı aslında. büyük ihtimalle o aday hikayesi boyunca işte da şekillenen bir karakter olacak yani. Evet. Hani, hani benim zaten ilk 2-3 bölümde ulan 5 sene tamam adaya düştün hayatta kalma mücadele, mücadele verdin ama yani kompleks bir dövüş stiliyle dövüşüyor bu Erol evet, değil mi? Evet. Yani ne Yani nereden, nereden öğrendin Hani orada zaten bir Slade maskesini görüyorduk. Evet. Ee, i̇lk bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. İlk bölüm. Destrokt... De Slade'nin maskesini hmm. görüyorduk. Ulan acaba Destrok mu etti bu çocuğu hmm. falan filan sorusu geliyordu insanın aklına evet. ama e, o ada flashbackleriyle o Green Arrow'un hani o fizike o e, şey savaş yeteneklerini evet, işte nasıl, kararlar, e, nasıl geldi. geldiğini adım adım gösteriyor ve bunu da çok hani origin story bu al işte heh, bunu verdiğimiz gibi yutacaksın Yutacaksınız. şeklinde de evet, evet birazcık da yeni tekrar döndüğü zamankiyle de paralel olarak da hı hı. orada yaşadığı şeyler ve orada orada verdiği kararı hani nasıl o, o hale geldiğini işte orada bakıyorsun işte çünkü bu olmuştu başına gelmiş şu, şu anda bunu yapabiliyor. O şeyini sana gösteriyor. Şimdi, ee, o yani, açıdan ben hani çok şikarçı dedim yani işte bu karanlık bir yol izlesin tabii abi. Yani hani e, aslında böyle işte karanlık bir yol izlediği için ortaya daha gerçek şeyler çıkabiliyorsun. Yani benim eee ilgili tek sıkıntım hatta birkaç tane sıkıntım var ama hani en büyüğü bir Laurel karakteri Şimdi Loro'dan Loro karakterini oynayan kişi açısından mı konuşuyoruz Yok, yoksa Yok ikisi de aslında. Yani Çünkü ben de aslında hani ee... Oyuncu olarak gösterilen bize evet. sunulan hani bu kız oynar dizi en azından hani oyunculuğuyla götürebilir diye sunulan bir karakterdi. En azından bize öyle gösterildi ilk üç bölümde falan. Gösterildi. Ama ondan sonra gittikçe battı o karakter. Bir, yani. Aslında onun kim olduğunu da biliyoruz. Black Henry olacak ileride diye bekliyoruz. Daina. işimiz zor oldu. <gülüyor> Ama hiçbir şeyini görmedik. Ya hiçbir şeyini görmediği geçtim hani gücün o kadar anne, ten... Annesini de gördük Gücü normalde annesinden alıyor olması gerekiyor Annesi de Hiç post öyle çıktı böyle bir, bir hali yok onun evet. Hiç böyle çıkıp da bir şey olacak hali yok onun yani Ondan sonra onun dışında tabi Benim tilt olduğum şey Adam patır kütür insan öldürüyor değil mi dizinin içerisinde? Evet, evet. Çok, hani on, çok, ona bozulmadım. Çatçı da. Evet, ona bozulmadım. Hani çatçı da öldürsün. Ama düşündüğünüz zaman öldürdüğü herkes aslında ya koruma. Tamam mı? <gülüyor> ya bodyguard ya işte ne bileyim hani e, hani zincirin en altındaki çıtır çerez adamlar tamam mı? Evet. E, Herifler ama asıl kötü adam, asıl elebaşları hiçbir zaman yani hiçbir zaman demiyorum öldürüyor yine öldürüyor bazenin ama çoğunlukla alıyor onu hapse koyuyor tamam mı? Ya da polise teslim ediyor. Hani asıl kötüye aslında fiziksel bir zarar çok fazla gelmiyorken yani, yani aslında hiçbir şey bilmiyorum değil mi? Zavallıım e ama koruma olarak tutmuşum adam işte şey. Yani şehri ondan sıra. Hayır hayır yani yok. o o öldürdüğü adamlar aslında en masum adam. öldürdüğü adam en masum adam dediğin şey yani bu dediğin şeyi o zaman ne yaptık? Aksiyon filmlerini mi inceleyeceğiz şimdi? Burada? Yok ya. Yani, yani onda da böyle adını çıkan adamı vururlar, herkes öldürür yani ama en sonunda ana karaktere gelirsin, saat dövüşürsün hani yani o şey çok mantıklı tam o buradaki belki dizi olduğu için çok gözüne batıyor olabilir ama e, yani şey anlamında düşündüğümde herif işte gözüm kararmış ondan sonra önüne kim çıkarsa şehri e, şey olduğunu ne derler e, şehrin kötü hale getiren hepsini öldürüyor aslında hani böyle bir şey moral şeyi yok yani adamın e, düşünürsen kötü mü kötü öldür kötü mü kötü öldür yani, yani... uçakıyor ağzına yani. hiç şey yok e, acıması yok aslında acıması olmadığında kendi zaten dizi içerisinde de bunun eleştirisi kendi kendine yapıyor zaten. Yani sen ha, çok acımasızsın. Niye öldürüyorsun? O kadar kolay mı insan öldürmek? Hani bunun asıl adam öldüreceği niye şey yapsın gibisinden? Böyle bir kendi içerisinde de sorgulamasını yani yapıyor İkinci, zaten. ikinci işte tilt olduğum şey aslında ana olarak tilt olduğum şey şu. Abi adam gitmiş tamam mı? Senin kız kardeşini almış tamam mı? He. Seninle çıkıyorken Ya ona ben almış. de gidiyorum. Almış. Ee, Abi ben onu ben de anlamadım. Götürmüş zaten. tamam mı? Onu ben de anlamadım. Yani Çakmış denizin ortasında bırakmış. Ha, öldürdük, geri gelmiş. Öldürmüş ha. geri gelmiş. Şimdi sana ha. çakıyor. Böyle şey yok. Böyle şey olmaz bir kere. Böyle, böyle dünya yok. Hayır onu geçtim. <gülüyor> onu geçtim. Bak ben o kaçıncı bölümde o? Ha son, tamam affedersin. Son, son iki, ikinci bölüm. Sondan ikinci bölümü neydi? Hani gitti şey dedi ya. Ondan sonra bu arkadaşı var ya. Ha ha ha. Arkadaşın diyor ki, Nerede gitti? Savaşmalısın, onun kaybolmaması falan. Aynı bölüm gitti. <gülüyor> Aynı bölüm gitti. <gülüyor> sonra ya siktere lanı, yatalım anasın <gülüyor> değil. Anasını sevişter, böyle bir şey yok. Bir de herifin... yani nasıl bir komple teorisidir. Hani hasta mısınlar, psikopat mısın yani? <gülüyor> Hakikaten yani psikopat olması gerektiğini sanıyorum. Tabii canım, yani olamaz. Ne, nemesiz kızı böyle, ya, hani, nemesiz böyle yaratılır işte. <gülüyor> git kızla barış ki kız için, savaş deyip ondan sonra gidip arkasından kıza çakarsan. Ama abi yok öyle bir şey işte, yani. <gülüyor> nemesiz böyle yaratır diyorsun da hani ne bileyim mesela. O adam tırlatır abi. Yani mesela Smallville'de ondan sonra Clark gerizekalıydı. Mal olduğu için böyle abuk suçlar yapıyorduk. Gene ya yaratıyordu mesela kendilerini. <gülüyor> yani. Ama bu mallık değil ki. Bu bildiğin birebir komple yani. Herif. Aynen yani. Bire bir hesaplayarak yapmış. hesaplayarak <gülüyor> ya. Hani bir de şey diyor ya hesaplamadan yaptım. Hadi lan dalga mı geçiyorsun? Aynı bölüm olmasın bari yani. Ya aynı gün hatta <gülüyor> Aynı gün. Hani böyle insan bende böyle mi? Dur, ulan böyle bir yok ya. bölüm dünya yok ya. Yani. Bu arada e, şeyden bahsetmek lazım biraz. E, bir DC'ci olarak ben daha çok Marvel'dan çok DC takip eden bir insan olarak. Kameoları e, işte e, easter eggleri, ondan sonra vesaireleri ben çok beğendim. Hı -hı. E, mesela Huntress'i gördük. Hı -hı. Ondan sonra ne bileyim işte e, bu son e, füzeli bölümlerde Hı -hı. hani e, bir tane askerin pilotla konuştuğu bir bölüm var. Evet yani evet. Gönüllendiriyor evet, falan evet, pilota. Evet. Mesela o e, havayolu Ferris havayolu. Mesela hmm. işte Hal Jordan'ın çalıştığı şirket. Evet. Ondan sonra başka ne gördük abi? Başta... Deathstroke'u gördük. Deathstroke Slade'i gördük. Slade var zaten. Ee, şey e, Deathstroke. Yok. Yok şey e, Deathstroke'u gördük. Şey re neydi Red Arrow. Evet. E, yani Red Arsenal Ro yani Roy var. He, Roy var işte. E, orada bir gariplik var tabi. Bir de kardeşine Speedy diyor. Normalde ilk e, şeyi. Psychic'i hmm. Green Arrow'un adı Speedy. Hmm. Ama kardeşi Speedy. Roy de Harper de, de var. Çevirecekler, Ondan sonra şey var. E, Deadshot var. Deadshot var. Birkaç kere çıktı sonra. E, Birkaç kere Çok efektif çıktı. değildi o karakterde. Yani, yani çok bir şeyini görmediğim. Ondan sonra Merlin karakteri aslında o eski orijinlerinde bu Oliver Queen'e okçuluğu öğreten hoca olarak hani karşımıza çıkmıştı. Burada işte Nemesis olarak çıkıyor. Ne bileyim böyle güzel e, hani tetbitleri var. İyi yani ben ama hani şey olsun istemiyorum. Hakikaten işte adına erav koydular diye işte sürekli yok Hood, yok Vigilante falan. Yani o biraz beni geriyor aslında. Çünkü bu işte Smallville'de de görmüş şeydi böyle sürekli bir Superman ismi koylamayan. Hmm. Aslında sürekli yok bir ne, neydi bir takma isim, su takma isimler takılan bir fil şey sürekli anlatıyor. Yani ben buna böyle biraz stil oluyorum. Hani böyle onda da güzel göndermeler vardı ama hani işte işte da böyle istemiyorum. Yani bir bir yerden sonra mesela hakikaten Green Arrow olsunlar. Green Arrow desinler. Yani evet. Bence. İstiyorum. Adını koysunlar istiyorum yani. Çünkü e, o mesela insanı biraz soğutuyor böyle. Tamam. Bir de aslında biraz abartılı bir karşılaştırma olacak ama bu dizinin son bölümünde yani benim hoşuma giden bir şey e, Dark Knight'ta. Hani vapur sahnesi vardır <gülüyor> iki tane evet, vapur evet. muhabbet. Evet. Hani filmde ikisi de patlamaz ya. Evet. Bu bu, bu dizide şehrin yarısı gitti. Şehrin yarısı gitti. Evet. evet. Bunda pek acımadlar. Evet acımadlar. dedikleri şeyi yaptılar yani. Ya yani yarı taking oldu ama. Olsun. Ama işte Reda yani şey adamın ikinci bir planı olması, evet, tabi evet. düşünmedikleri bir şeydi. Ee, onu yapmış oldular. E ama böyle işte bodoslama bir karakterini öldürdüler bu sırada. Ve aslında şey, hani e, aslında ben... hikaye, arkı bir şekilde kendini tamamlamış gibi oldu. Çünkü evet. bütün bir sezon bu Undertaking nedir, nasıl evet. önlenir gibi bir... E... Uzatmadılar yani. Evet. hikayele giderken hani büyük bizim bildiğimiz büyük kötü adam gitti Aynen. öldü. O Undertaking oldu. Hı. Yarısını kurtarabildiler sadece. Evet. Ondan sonra zaten en iyi arkadaşı da öldü. O nasıl yani öldü? Ben hiç o mesela ölmezdi. Böyle Green Goblin gibi. değil mi? Kötü adam yani olarak geri falan gibi Aynen. geliyordu Biz bana. Biz de öyle düşünüyorduk. O öldü. Ben daha çok böyle babası falan ölecektim hakikaten. Ee, böyle 3-4 tane işte fake attılar. hep baba ölecek. Ay baba, ay Felicity gidiyor. Ay baba gidiyor. Ay hmm. o günlerken en iyi arkadaşı gitti. Bu arada Felicity karakterinden bahsetmişken e, hani... Smallville'de de aslında Hı. hikayelerin hiçbirinde olmayan Chloe yani, karakteri Chloe, var. Da var ki aslında beni büyük bir ya yani uzun bir süre diziye bağlayan aynen, karakterdi aynen. Chloe. Hani e Burada da Felicity benim felicity, çok hoşuma evet, giden aynen. bir karakter. Hani e, işi... E, nasıl desem... Dizinin biraz komedi, espri unsuru... komedi hem espri hem de aslında biraz böyle insani tarafını... Aynen, aynen. ...şey alıyor, koyuyor. Yani umarım ikinci sezonda daha büyük bir e, rol olarak... ...geri döner Chloe şey e, Felicity de. karakteri. Ki bence bayağı da taş atıyor. <gülüyor> ben seviyorum böyle biraz... E, Hoş evet. Evet. Birkaç vidası hafif böyle aynen. gevşek gibi duran... E, ...tatlı şeker kızları seni. Ya yani en azından... E, Neydi o? Hangisiydi? Şu CSID'ydi neydi? Bir tane bir tane ne var ya böyle ağzı burnu, ondan sonra, on sonra makyaj dolu hack, hacker. Criminal Minds. Criminal Oradakinden anasından daha şey. Ya ben şey, onu da seviyorum. Kabul edilebilir bir evet. hackerdı yani. Hakır <gülüyor> olması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani onun makyajı ve saç pusak geçeceğine. Evde ne bileyim kalmış. şimdi benim kafamda iki, yani Arrow dizisinin finalinden sonra şöyle bir, birkaç tane soru kalıyor hikaye nasıl e, gelişecek bu noktadan sonra Oray. şimdi anne gitti itiraf etti işte yani Merlin de bu dedi at, girecek büyük ihtimalle ee, evet. ondan sonra işte ev dağıldı, dağıldı. Yani, üvey baba gitti zaten evet, falan filan ondan sonra en iyi arkadaşı öldü şehrin yarısı yıkık Yıkıldı. ne olacak Ama babası yani... öldü mü ölmeden biliriz ya ha? babası ölmedi galiba yani Meryl'in ölmedi galiba yani Merlin ölmemiş olabilir ben de çok emin olamadım Çok epikmedi anlatmadı çünkü Ya yani ben sanki öldürdü fakat arkadaşına son hani gidi, gittiği için öldürmedim yani. demiş gibi de geldi ama öldürmemiş de olabilir. Öldüş gibi gelmedi bana yani. Hani hikaye nasıl devam edecek? Yani ikinci sezondaki ana kötü Hı. adam kim olacak? Ee, mutlaka evet. düşünmüşlerdir. Konisine işte belki girmişlerdir diye Abi Bir yem vardı. Yani mesela işte o ada tarafında ondan Hı. sonra bahsetmişti. İşte, tam işte görev tamamlanıyor falan diye gitti bir tane kadın var. Mı? Sadece bacaklarını gördük. Evet. Mesela kim o? Yani aslında böyle yani, Merlyn'in tabii var tabii bir ihtimalle. Evet. Ve onlar hani bir şekilde belki devreye girip ondan sonra hani... E... Yani ben orada şeyi acaba e, hani bu White Queen, Black Queen olayına mı girecekler? E, yani bu şey neydi? Chess. Hangisi? E, Chess'ti galiba o. Ya Argus Argus'tan bahsettiler. Yanlış telaffuz ediyor da olabilirim. Hı. Hani bu gizli işte e, hükümet, hükümet ajansı. Hani hatta... E, <gülüyor> Dash Yat'ı yakalamak için evet, evet, koydukları birlik falan. ]ladım. İşte e, onlar var. Onların dışında işte e, Checkmate. Ha, checkmate, ha, checkmate var. var. Evet, Acaba tamam. onlar mı gelecek? Yani o tür şeyler var. Bence şey, devam ettirebilirler. Yani çok böyle bir şey tamamlamış olmaları. Bence hani daha demek ki elinde ondan sonra bir zengin bir hikaye var ve hani bunu böyle bitirip daha sonrası devam edebilecekleri kadar Cesur olduklarını gösteriyor yani. Ya bence önümüzdeki sezonlarda hani daha fazla cameo göreceğiz. Hı -hı. Daha evet. fazla işte e, hani <gülüyor> istirek göreceğiz. Hani Diana, ben daha ben... fazla ada görmek istiyorum aslında. Yani ben de biraz hani orada neler oldu hakikaten yani, bir görmek evet. istiyorum. Onu daha çok görmek istiyorum. Ee şey Black Canary görecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum Allah, aslında. O ee, karakteri değiştirseler keşke ya. Oyuncu başka oyuncu bu <gülüyor> Yani ne bileyim böyle bir başka bir şey olsun abi. Yani o, o kız o kıza dayanamıyorum ya. Suratına bakmaya dayanamıyorum. Yani bir Bird of Prey muhabbeti girebilir bence. Hani Black Canary hazır var. Huntress'i de gösterdiler. Hı -hı. Şimdi ne bileyim işte Katana gelebilir, Power girl gelebilir. Ne bileyim. Her şey gelebilir Her şey gelebilir. gelebilir yani çok kasarsan. Yani bence bu noktada daha çok süper doğaüstü şeyleri daha işin içine katmaya cesaret edemiyorlar. Yani Yok. Superman gibi ne bileyim işte. Katmazlar onlar. Ama Green Lantern'ın geleceğiyle ilgili söylentiler vardı. Onu da umarım göreceğiz. Bakalım inşallah. Neyse. Bu kadar. Yani, ero ero, evet. Bu kadar yeter. yeter. Şimdi Supernatural. Supernatural'dan bahsedelim biraz. Abi, Carry on my way. Evet ya. Supernatural yani son bölümü bittikten sonra hakikaten işte şey dedim yani hani Bitmesin. <gülüyor> hani böyle... Hop, dur bit, Bitmesin dediğim... Yani 8. değil ama... Biz ölene 9. kadar devam etsin falan. 9. sezon, 10. sezon, 11. 15'e kadar gidebilir. Hani bir e, Simpsons yapabilirim yani benim için. Anlasını <gülüyor> hiç fark etmez. E, sistemlerse sonra hikaye bulamasınlar, sıksınlar <gülüyor> Yine de sen dediğini seyrederim. Ya zaten var ya... Şunu, şunu yapacaklar, yapsınlar istiyorum. Hani teknoloji öyle bir gelişecek ki... Yani önümüzdeki 10 sene içerisinde böyle bir şey mutlaka çıkacak diye tahmin ediyorum... Yani görsel efektler, grafik o kadar gelişecek ki Hı -hı. hani artık sürekli izlemekten sıkılmayacağın işte e, CGI görselleri ha, CGI. çıkacak. Yani bir kere o oturduktan sonra evet. Robert Downey Jr.'a 15, tane, 15 hani, tane Iron Man çektir. Ya dizi ya gibi işte, çıksın. Tabii canım öyle dizi gibi çıkacak ama ya burada abi yani şu adamların yani bak 8 sezondur. <gülüyor> ne aslında dizideki muhabbet aynı tamam mı? Aslında sen benim küçük kardeşimsin. Seni korumam lazım. Ya ben işte sen beni koruma. Ben, ben hayatımı yaşamak istiyorum. Bu işi yapmak istemiyorum. Homoz yapacağız. Babamızdan kalmış. Hep bu muhabbet. He. Her sezon her bölümün sonunda Yani bir başından bir şey geçiyor. Her bölümün sonunda daha sonra dinin seme sorduğu soru arıyor okay. Hı. What do you think? Also, yani bu, bu böyle arkası dönüktür Sam'in. Dean der ki are you okay der. O da döner. Oğlum, ne, ne düşünüyorsun sen değil mi? Sen Dean olsan sormaz mısın lan o soruyu? Abi ama. Çünkü yani, düşün. Yani artık ilk, sormazsın. Hayır <gülüyor> ilk bölümden beri Sam'in başına gelmedik kalmadı ki. Yani, gelmedik kalmadı Yok, ama. Yok Demon Blood Yellow Eye Demon'dan başladılar abi. Tamam, ya, tamam canım orası öyle ama. Şeytan oldu. Lucifer'a tamam, şey, midsut oldu. Her bok oldu. Her yani. bok oldu yani çocuğa. Ne var canım Dean'de şey her, cehenneme her gitti. Bok da, her bokta onun başına geliyor. Oh. <gülüyor> Din de çekmedi, cennete gitti adam, cennetinde Pör... takıldı. Ondan sonra gitti pergütöre gitti, orada takıldı. Ha bu sezon hiç ölmediler ha? Öl <gülüyor> <gülüyor> Geçen sezon mu, ondan önceki sezon mu o muhabbet vardı? Evet işte. Öl mi? Yine Bistir mi siz geldi? geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Şeye gittiğiniz dönem, niye gittikleri dönem, cennete gittikleri dönem. <gülüyor> Biz sizi görmeye çok alıştık falan. ya. Ben 8 sezonu açık konuşayım, yedinci sezondan daha çok beğendim. Hı. Sezon komple sezon anlamında. Daha sıra daha çok beğendim, söylemeliyim. Yani çünkü yeni sezondaki işte o şey, Levahtin şey vardı ama ya böyle Dick. çok kuvvetli değildi yani hani o Dick karaktere inanılmazdı Roman. o Dick, Dick süperdi Dick Roman hakikaten bu dizinin çok süper kötü karakterleri var evet. işte o ilk bölümlerde o Yellow White Demon dedikleri işte Crowley var zaten oh, Crowley. ondan sonra Hello işte, işte Hello Boys yani <gülüyor> e, İngiliz aksanıydı İngiliz dedi İrlanda aksanıydı nasıl bir yani bansın? bilmiyorum ben de tam olarak Ya yani adamın şeyi e, kötü karakterleri hakikaten çok iyi yani Disney ee, Dick Roman da çok iyi bir karakterdi, kötü bir karakter anlamında. Ama e, neresi böyle çok İyi değildi. kopuktu. Böyle Leviathan'ın diye bir şey buldular. Tamam çok güzel çıktı aslında. Mantıklı. Ee, ama bir yere bağlayamadılar. Böyle bir havada kaldı. Boş evet, boşuna evet. gittiler Bobu öldürdüler. Yani hani böyle o o bir şey hadi yapamadık. Hadi Bobu öldür neden olsun falan. Bob öldü. Ya yani böyle hani çok şey olmadı. Oturamadı taşlar nedense. Benim kafamda oturmadı yalnız. Ama 8. sezon daha iyi bir şeyle başladı. Yani 8. sezon tabii ki. Ya 8. sezon bence kötü başladı. Hmm. Ondan sonra ha çünkü ne? adam geldi. Ondan sonra işte Sam'in kafası... Yeah, Purgatory'i bir... göstermedi mi yüzdüm? Hayır ona <gülüyor> üzülmedim. Benim 8. Se... Yani bu son sezon e, genel olarak hani memnun oldum özellikle Charlie'nin girişiyle birlikte sezon baya bir düzeldi. <gülüyor> Erişe de yeah. iyi ye. Yeah. Charlie'nin girişiyle çok düzeldi ama şey fazla yoktu bir bir Charlie'nin girdiği bir bir üç tane bölümde oynadı zaten evet. o üç bölüm dışında hani dizinin işte daha önceki bölümlerinde kendisiyle sürekli dalga geçti tamam mı ha evet anladım çok geyik sezon... bölümler evet, evet. Geyik bu, bölümler yoktu ben bu sezon onu çok daha ciddiydi aslında evet, evet. düşünürsem ee, onu biraz özledim mesela zaten e, Dean'in her kasabada yeni bir e, yavuklu yapma <gülüyor> e, de bıraktılar. Ama abi o kadar çok yaşadılar ki yani şimdi aslında bir yerden sonra işte her bir tane bilmem buldum bilmem ne yaptım. Yani onlara biraz böyle artık Ya yani e, ben o A takımı havasını seviyordum. tamam mı? Ya <gülüyor> da işte bir yerden sonra yememeye başlıyor. Yani hani bir yerden sonra Hayır, Dizide asla... güzel kız kalmadı çünkü o yüzden. Yani kalmadı bir de artık İyi iyi iyi Cebro'nun şey gittiler yok işte o Menok Letters falan buldular. Aslında bulduk karargah bulunca adamlar rahatladılar aslında. <gülüyor> Yemek pişiriyor ya. <gülüyor> Yemek şey Nasıl yani sen yemek pişirmeyi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hamburger be ya. Ha. Ne güzeldi böyle Şey alayım mesela sevdim. Bir kere çıktı orda aslında. Ona da gülk i̇şte Golem muhabbet. Yani çok güzeldi. Ha. Ama mesela biz bir bölüm kullandık. Değil mi yani, yani şu ana kadar orada da bir laf sokmuşlar gibi oldu değil mi? Şu ana yani. kadar olan Hristiyanlığın üzerinden şey, bir ton şey, bir yaptınız. şey yaptınız. Bir tane de Yahudi bölümü <gülüyor> soktunuz. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> O mesela çok başarılıydı yani. Ben keşke böyle şeydir hep golem mesela çıkar yani diye düşündüm. Bir yerde bir yerde en sonunda bölümlere doğru bir yerden çıkacak diye düşündüm. Ama çıkmadı abi çok bence ee, mantıklıydı yani. Hani. Bir de ben aslında şunu ee, yani yıllardır şu, şunu e, bekliyordum. Angel dizisini hatırlarsan hı hı. şimdi Buffy'de hani bir yaratık çıkar değil mi? O zaman bütün evet işte e, Scooby gang'i işte toplanır kütüphaneye kitapları falan arlaştırdılar falan. Ondan sonra işte Angel dizisi başladıktan sonra bir şekilde onun hepsini dijital hale sokup bilgisayara attı tamam ha, mı? Evet doğru? Evet. O şey... Çünkü bilgisayar dönemi başladı. Evet. E, karizmanın oynadığı karakter hı hı. adı neydi? Unuttum. E evet, ben unuttum. Neyse. Değil mi? O attı bilgisere. Evet. İşte ha işte şuradan araştırayım. Ha şuradan araştırayım. Eee ne ha, renk? He. Ondan sonra işte tükürüyor mu? Atırnı <gülüyor> <gülüyor> var mı Aynen. falan? Database yaptılar. <gülüyor> Oradan buluyorlardı. Evet. <gülüyor> Canavarlık database'inde. Herifler 8, se 8 sezon boyunca babasına bir tane kıçı kırık şeyi Abi, bir defteri. He defterse her şey ha, her var. Her şey var. Bir de gökleri sıkıştığı zaman da Bobi arıyorlardı. Ama öyle değil mi? İnternetten de bakıyorlar canım araştırıyorlar. İnternette. Yani. baktıkları şey ama şey e, yok e, bu sabada daha önce benzer şeyler olmuş mu olmamış mı? He, Bobby var, Bobby var. Bobby arıyorlardı. O bütün kitaplar Bobby'ydi yani. Ondan sonra bu sezon onu kökten çözdüler. Ne ararlarsa ha. Ne ararlarsa var. Ama Man of the Titter çok mantıklı değil mi? Çok Aslında. mantıklı. Yani ben çok başından beri olmaz diken bir şey dur, dur. Bir şeydi hakikaten. Dur. Yani. Daha daha komi Charlie'nin Man of the Titter'ın layerına geldiği bölümde o espriyi yapıyorlar. Hı. Şimdi yok şöyleydi böyleydi diyor. Charlie hemen şey bilgisayarından bakıyor. Hayır değil diyor tamam mı? <gülüyor> Sam de bakıyor diyor ki I hate you. I want that <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ondan sonra bir şey daha oluyor. Tam detaylarını hatırlamıyorum. Charlie bulamıyor bilgisayarda. O nasıl babasının defterinden buluyor? O nasıl Charlie dine diyor? I <that."> Evet, ama, ama yani artık Charlie o database'i bir teslim etsin değil mi çocuklara? He, de ver hani, çıksınlar ya. Yani, yani evet. kullanamaz ya. Ya nasıl kullanamaz zamanlar? Şey, eski kafalar Sen bildiğin işte gerektiği zaman hacking falan yapıyor değil, yani. Ama olsun. Orada zaten sence arşivleri var Neyse. Benim yani Supernatural bölümlerinde işte o melek muhabbetinin böyle bir kabardığı abardığı e, dönemlerde hani hakikaten işte o kendi kendileriyle dalga geçtikleri bölümler azalmaya başladı. Hı -hı. Ondan sonra işte Hristiyan doğruna fazla işte e, girmeye başladıkları zaman dizi tek düze gitmeye başladı. Çünkü eski bölümlerde yok vampir çıkıyordu, yok kurt adam Hı -hı. çıkıyordu. Bir, yok şef çifttir, yok farklı şu bu. Var. Farklı farklı yaratıklar, farklı farklı e, şey, öldürme teknikleri Hı -hı. falan görüyorduk. Ama Hani geçen sezon Leviathan gitti böyle. Ondan sonra bu sezon Melek falan. Bu sezon işte ama şeyi kapatmaya çalıştılar ya. Hmm. E, cehennemin kapısını kapatmaya çalıştılar. Tablet savaşları oldu. Tablet savaşları. İşte, yok Angel tablet. Yok şey. Demon, Demon tablet, tablet falan. Filan. Kevin. World of God diye gezip durdular <gülüyor> Ondan sonra ya bu bu sezonda benim sevdiğim şeylerden bir tanesi de iki sezon önce ya da 3 sezon önce. Şey o Tanrı çıktığı zaman ortaya. Hani Tanrı bunların romanlarını <gülüyor> yazmıştı ya. ha yok Tanrı değil o canım benim. <gülüyor> Hayır o sonradan Tanrı Tanrı imiş gibi bitti. Tamam kayboldu. Böyle yaptı gitti. Hayır o şey işte Prophet'ti o. Ya yeri. Prophet olarak ama takıldı. Ama sonra o Michael olmadı mı işte? Yo, Michael Hayır, Michael, yok. Michael babasının peydatladığı 3. bir kardeşti Ya onunla. iyiydi birak Onu bir Archangel koruyordu O yüzden yaklaşamıyorlardı ona ya. Şimdi o Prophet of the Lord'de çıktı ama hani o ıı, sezon bittiğinde de sanki o aslında Profet falan ha, neyse, değil de Tanrıymış tamam, gibi Aha. ondan sonra e, şey oldu. Aha. Bu arada e, o Profet böyle Vision falan görüyordu. Baş, başı çatlıyordu falan. Kevin'e olmuyor öyle şeyler. Kevin ancak okuyor işte evet, abi. Okuyamıyor da yani. <gülüyor> ya, <okuyamaydı>. Bir <gülüyor> sezon sürdü bir o tane tablet Çok başarılı okuyordu. bir şey değil yani. Evet. Eğitimsiz. Ama işte onun koruyan başka. Bu herifi koruyan yok ki. Başında bir tane melek yoktu adamın. Neyse. Diğer daha farklıydı bilmiyorum yani. Hani o kitapların tekrar çıkmış olması benim çok hoşuma gitti. Ha, o Charlie tekrar... Charlie oku. <gülüyor> o kitapların tekrar çıkmış olması artı Crowley'nin o kitapları o... <gülüyor> okuyup oradan bu adamların kurduğundan tek tek kurtardığı şey adamları böyle bulması ve öldürmeye başlaması be. iyice komikti zaten. Neden buldun onları? Kitaplarda da okuyor. Ama önde bütün kitapları dizilmiş gibi <gülüyor> Böyle bir fantezi yani. Zaten Charlie diyor ya hani sen nasıl biliyorsun bunları diye soruyorlar kıza. O da diyor ki işte kitapları okudum. Kitapları <gülüyor> ne kitapmış be? <gülüyor> <adam> var ya. <gülüyor> Hepsini bulalım, yakalım diyor. <gülüyor> Hayır artık internette onlar. <gülüyor> Bence aslında bu erişler o kitapları hani hakikaten böyle ucuz bir e, romantik e, hani alt metni olan ucuz bir pop e, roman olarak yazıp, yazıp koymaları, koymaları satmaları lazım, lazım abi. Hani nasıl How I Met Your Mother'da Bro kodun kitabı var? <gülüyor> onun gibi. Yani işte dediğim gibi 8. sezon işte tabi savaşları falan oldu. Ee, Kevin Tren var. O baya bir şey, acı çekti yani. İşte bizimkiler bir Purgatory'e gittiler geldiler yine. İşte vampir Arkadaşın Olur Bulan falan muhabbet oldu. Evet, evet. Orada işte yine Sam'le din evet. gilediler aslında falan. Trial muhabbeti güzeldi ama bir şeyin peşinden en azından yani koştuğa bir görevler yaptılar. Yani hiç yapmadıkları şeyler aslında işte yok. Eee şey hmm. köpik kestiler işte. Herhalde kestiler. Işte, Herhalde kestiler. kestiler. Yok işte. Gittiler gittiler falan. En sonuncusu bence çok harikaydı ama onu göremedik. Ee, evet, bir evet. şey eee ağlarken gördük. <gülüyor> i̇blisi tedavi etme muhabbeti. Yani aslında bence çok başarılıydı. Ee, ama işte onu da görseydi Kraliyi böyle bir iyileştirme hmm. İnsan yapsalar da çok eğlenecektik herhalde. Yani göreceğiz artık 9. E, sezonda. Dokuzuncu e, sezonunda bence gibi. o böyle e, şey hatırlıyor musun? E, bir ara e, bu şey kastiyel hafif böyle insan gibi takılır evet, moddaki. Evet, evet, evet, manyağa ha. işte. Hastaneye falan yatırılacak. Ha. Onun, Onun gibi, gibi olacak. olacak. <gülüyor> Solan'ın gibi olacak. Abadon'da şeyin o sırada e, yani şey, cehennemin başına geçiriyor. geçmeye çalışacak falan filan. Ama bütün meleklerin dünyaya düşmüş olması. Ondan sonra artık e, evrende tek bir melek var. Metatron'un işte Transformers tekelesi. Metatron'un artık... E, yani bir pitch çıkması... Ne derler? E, cennetteki tek melek. Evet cennetteki tek melek kalması... İlginç olacak bakalım çünkü kast yerde güzel şey oldu insan oldu. Evet. Ondan yani sonra... bu bu sezonda şunu öğrendik e, melekler heklenebiliyormuş. Melekler. Bir tane, <gülüyor> evet. E... Kafaya böyle çubuk taktım mı musun? bildi mi? Çubuk taktım mı? Adam <gülüyor> zaten o şey çok komikti değil miydi? Diyeyim miydi? Allah sabır. Terminator gibi sahne gibi Naomi'yi böyle kafasına sokmuş öldürmüş ya. Yani. O melek midir? Manyak. Onda böyle abuk abuksun şeyler öldürüyorlar. Neyse o komik bir sahneydi yani. Naomie de Star Star Gate zamanından gelme. E, evet evet. Ben çok Naomici değilim. Naomi. Yani o da çok gereksiz bir karakterdi bence. Yani böyle hacker var bir tane. Melekler arasında hepsini hackliyor. Yani. <gülüyor> ya yani çok kendi şeyine göre kullanıyormuş robot gibi. Bilmem bana çok şey gelmemiş zaten bence de çıkarmaları iyi oldu aradan yani. Karakter gitmezdi daha. Ama işte bakalım sen ne olacak? sen yani ya kurtulacak mı acaba? Hani ya bence bir artık bir, a, bir kurtulsun. Bir, bir adam olsun yani. Ne kurtulacak oğlum adam? Adam yani hayatı boyunca hiç normal fal, olmadı ki. Pülüfay oldum muhabbeti var ya yani ha, şey e, hani. O Demon Blood olayı ondan sonra bütün işte. Tüm bütün şeyleri attı galiba başına gelen. Değil mi? Bence 9. sezonda bir tanrı göreceğiz yani. Bu arada bu e, sezonda yine nasıl bir akrabalarıyla da tanıştılar tekrardan bir Adamların geçmişten gelen bir sürü akrabası oluyor sürekli. Bu sefer de büyük büyük babalarını mı tanıştın? işte bu Man of Letters'mış ya. Aa, evet. Adam bir geldi aslında şey babalarını bulmaya. daha karşılarında evet, evet. çocukları gördü. Bir önceki sezon, ondan önceki sezonda da şey vardı zaten. E, annesinin, babası. annesinin babası. Böyle hep anlatsana babayı bulmaya gelip anlatsana çocukları bulan geçmişten gelen akrabalar <gülüyor> evet. var böyle. Babanız nerede? <gülüyor> <gülüyor> eve <Deme> geliyor adam. <gülüyor> Onu da ama de ben çok sevdim çünkü Menoflatursu birazcık daha hakikaten şeye kayan bir durum ee, neler mitolo yani işin mitolojik tarafını destekleyen bir şey hmm. olduğu için. yani evet. o işte kitaplar araştırmalar falan ki böyle son işte melekler düşerken şeyin sapıtması bütün radarların sapıtması böyle hmm. bütün dünya üzerinde meleklerin düştüğü yerleri falan göstermiş böyle çok güzel de oldu. Evet evet. Yani bence o e, Menoflaturs olayını e, geliştirecekler diye düşünüyorum. Belki bu hani büyük bir olay sonuçta bu olayın sonunda işte aa benim babam menovlatirmış diye çıkan genceler olacak ya da diyorsun işte evet X men sıkı işte, sıkılıp e, atıyorum biz menovlatırın İngiltere şubesi diye çıkıp gelenler Man olacak menovlatırısın orada biliyorsun ben şey istiyorum ya e, aslında Felicia değil canım, komple bize yani. e, Entegres. entegresinler yani çünkü arkadan çok başarılı bir satık oldu orada evet, evet. E, Charlie karakter olarak ya yani şeyden daha iyi oldu kesin neydi o diğer çocuk Hocanın Bob'un yerine geldi ya. Ha ha ha. Şey. Sinek gibi. Ha böyle. biliyorum. Selemen <gülüyor> bunu. <gülüyor> komedi izlerinde falan komedi filmlerini oynayan neyse o normal dizideki adını da hatırlamıyorum Garth. Garth Garth. Garth Gart. Gart mesela yani Garth'ın yerine Charlie'yi tercih ederim her evet, evet. Ee, Gart... bir de bence yani dizinin artık bir hani sürekli bir bayan karaktere ihtiyacı var. Ha değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hani <gülüyor> hani yani motellerde kalan iki erkek nereye kadar değil mi? Ama yani. <gülüyor> şey de çok süper miydi son bölümde e, Charlie ayrılırken Hans'a I love you muhabbeti yaptılar ya. Hmm. Ancak güzel <gülüyor> değildi. Hmm. böyle. Hmm. <gülüyor> Tabii, okumuş bütün kitapları. Okumuş. <gülüyor> Neyse, aslında biz düşündüğümüzden uzun konuştuk. Evet, bu ee, iki, iki şeyi bayağı bu konuştuk. Ee, Ama konuşulacak şeyler de vardı yani bir şey. Yani mi? o zaman bence e, şeyi e, hem noku hem loco birazcık kısa tutalım. Olur. E, hem noktadaysın bu arada izlediniz mi bilmiyorum ee, izlemediyseniz bence hem izlemenizi hem... tavsiye ederim evet. çünkü e, Netflix'in hani bu sezon e ortaya sürdükleri zannedersem ikinci ya da üçüncü i̇kinci dizi diyebiliyorum ben. İkinci ya da üçüncü dizi ve Netflix hani downloadable e, content e, yani içerik sunan bir platform olarak stratejileri hani sezonluk dizileri aynı gün aynı hepsini gibi. tak Hepsi tak tak tak yayınlamak. Hani ya yani stratejileri bu diyor evet. ki bir tanesini izleyen ikinciyi de izlemek ister. Aynı. Onlar hani e, bu işin reklam kısmından para kazanmadıkları için içeriğin kendisinden para kazanıyorlar. Aynen. Dolayısıyla hani sen ister 10 günde izle bu dizi, ister, i̇ster aynı günde izle. İzledikten sonra zaten onlar paralarını kazanıyorlar. Yani. Bence güzel bir strateji. Bence de ilginç farklı müşteri evet. çekmek için. Anasıl güzel bir strateji. Aslında bayağı büyük bir prodüksiyondu. 45 evet, evet. milyon dolar yatırmışlar Hemlock Grove'a. Nereye yatırmışlar? 5 milyon dolar ne vardı dizide? Bayağı. Demek ki işte aslında gibi yani soruyor ama ne bileyim... Bence ortam iyi yaratılmış bir ortamdı. Eli için işin Aynen. içinde dahil evet. olmuş olması çok güzel yani bir şeydi. Yani şeyi seviyorsanız, hani işte American Horror Story hı hı. tarzı bir anlatım seviyorsanız çünkü hani aslında anlatımlar içinde hani e, atmosferik anlatım anlamında benzerlerdi bence. Evet. E, hani direkt konuya girmeyen, asıl direkt yüzüne yüzüne e, göstermeyen, e, daha çok böyle <gülüyor> Aslında yüzüne yüzünde de bayağı şey gösteriyor. Yani yüzünde ya. bayağı gösteriyor ama a, şey hani konunun ilerleyişi açısından ve açılma anlamında yani hı hı. E, sana gitip konuyu e, sırlarını açma anlamında aslında aslında aynı işti diyaloglar, e, diyalog sistemleri falan aslında benzer yani. Bir de yani şunu söylemekte fayda var. Hani e, kritik Olarak yani değerlendirilme değerlendirildiği zaman dizi çok mu iyi bir dizi? Belki değil. Hatta hani oyunculuklar eleştirilebilir, yazarlık eleştirilebilir. Diyalog çünkü bazen yerlerde çok kopuyor. Diyaloglar evet yani. Diyaloglar çok ee, kafa karıştırmak için. Ben aslında evet, dizinin, evet. dizinin ilginç yanı şuydu bence. Ee, böyle Se seyirciye Hı -hı. sonra hiçbir şey direk vermeyip hep böyle sonra şey böyle ne bileyim hani sanki zamanının işte iki tepeleriyle de tabii, dalga tabii. geçiyormuş gibi. Yani böyle kendi kendine bir içinden sana kıs kıs gülen bir hali var deyiz. Böyle yani bir şeyler ikiz, gönderiyor. İkiz tepeler var i̇şte, işin içinde birazcık hani ya böyle linç yani <gülüyor> sahneler çekilmiş. Evet. böyle yani bir, bir, seyirciye sürekli böyle bir şeyler sanki alttan alttan atıyor. Anla bakalım kapacak mı diye ona sonra. Bakıyor Ay, deniyor. Sanki Aslında anla hani gösterelim bakalım anlayacaklar mıdan ziyade adamların öyle bir derdi yok. Ha bende. yok yani ben ama atıyor. Ama yani evet ortaya evet yani. ortaya bir şeyler sürekli hani atıyor. Atı tamam sen anlar sana eğlenirsin hani daha çok bir zevk alırsın. Anlamazsan da, da Anlamaya çalışıyorsun ama anlamasan da hani anlamasan ulan ben ne kaçırıyorum diyorsun çünkü özellikle ulan bir şey kaçırıyorum ama <gülüyor> ne kaçırıyorum yani hani insanı birazcık böyle şey yapıyor yani sinirini bozuyor ulan bir şey yapıyorlar bunlar orada arkamdan bir iş çeviriyorlar ama bak ulan ne kaçır ne çeviriyorlar acaba diye düşünmeyin değilsin. Yani. Evet evet. Yani zaten dizinin yani e, temelinde o var. Yani evet. sen 13 bölümü izletebiliyor musun, izletemiyor musun? Valla izletti yani. İzletiyor. Çünkü ulan nasıl ya ne oluyor lan? Nasıl Hı. ya ne oluyor lan? Ne izledik yani? Evet. <gülüyor> yani bir Twilight Zone havası var. Evet. Ondan sonra between peak havası var. Ondan sonra da ne bileyim e, hani bir yandan da bir ergen muhabbeti de var. Aynen. Hani belki e, kadınların çok seveceği bir tarz olmayabilir. Evet çok kadın dizisi değil ama eee Kafkaslı da bu konuştuğumuz zaman hani şu benzetmeyi yaptık ikimiz de. Hani ne bileyim Twilight'ın hani cezbedici noktası kızlar için nedir bilmiyoruz ama hı hı. hani kızlar seviyor. Değil mi? Evet. Yani belli yaş grubundaki kızlar Twilight'i çok seviyor. Evet. Yani niye seviyor bilmiyoruz. Çünkü Kurt Adam'dan çıplak yüzü. Yani, ne bileyim işte. Ben okumadım. Bilmiyorum da. Ee... Üstüyü çıkarıyorlar her saatinde. Yani birinci filmini izledim. izlemez olaydım. Evet. Yani hayatımda geri istediğim ender <gülüyor> <gülüyor> saatlerden bir ee, biri olsa gerek. Neyse ama bu dizi aslında hedef olarak sanki tuvaletin tam karşısı yani o o yaş grubundaki erkeklere hitap etmesi için böyle yaratılmış. Böyle olmaz böyle olur bir gibi. Hiç aynen aynen diyeyim. aynen. Hani gor var. Evet yani hadi. Dibine kadar demeyeceğim ama hani var dediğim gibi %100'ne yapmıyor aslında. Ama öyle bir çıkıyor yani çıkıyor karşına ve iğreniyorsun ve ama eee şey de yapmıyorsun hani ne kadar güzel kanıksamıyorsun da. Güzel aslında. bir bromance olayı da var. Evet. Hani bu kızların çok anlamadığı bir şey. Hani erkeklerin hani beni iyi anlayan bir erkek arkadaş, bir e, yoldaş aynen, aynen. arayışı, ihtiyacı yani çoğunlukla hep oluyor. Şey felsefe, yani Best evet. friend olayı erkeklerde birazcık daha farklı çünkü kızlara göre. Evet bunda da, bir... bunda da onu çok, çok işlemişler. Ne bileyim, işte garip garip şeyler oluyor. Fel, Çok... Felsefe anlamında, yani şeyin anlamında işte... ...bir kurt adam ve işte vampir... E, ...onan sonra şey... Hani ...felsefesi demeyeyim de ne der ona mitolojisi diyelim. Ondan o anlamda da aslında biraz... ...baya bir farklı, baya bir sıra dışı... Evet. ...şeyde yoldan gidiyor yani hiç... ...hani... Hani daha ne yapabilir? Daha ne ne sırada şey yapabilirsin? Veya bunu nasıl aktarabilirsin evet, diye evet. düşünüyorsun. Yani, bunda böyle bayağı ansız hiç alakasız bir aslında vampir ve şey mitolojisi görüyorsun. Yani dizi aslında şu ana kadar Kutu. sürekli evrim geçiren vampir ve kurt adam e, yapısına hani evet. alın işte aslında böyle olması böyle gerekiyor. De olur. Ha, böyle böyle de olur. olur. Veya hani <gülüyor> modernleştireceksiniz bu işi. Bu işi illa bir modern hale getirip illa bir şeyini değiştireceksiniz. Ansız ya yani böyle de yapılabilir. Yani ihtiyacı de... bu bokar der gibi ha veya niye gidip de işte vampiri parlak ondan sonra kurt adamı çıplak gezdiriyorsun yani <gülüyor> veya işte niye hani kurt adam dediğin şey Kurt olur. İlla hani devasa bir hakikaten evet. kurt adam olmaz. Yani werewolf hani o tarz şeyler de böyle farklı hale getirip veya işte mesela yani Mesela orada kurtun dönüşme sahnesi şu ana kadar evet. görmediğimiz bir evet. şeydi. Çünkü evet, aynen. bildiğin hani literal sonrası hani çünkü evet, evet. Yani dönüşüyor ve kendini yiyor olması evet, ilginçti. Evet. Çok aslında kurta dönüşme e, mitolojisine ya da işte onun altında yatan ne bileyim e, edebi e, evet. göndermeleri çok çok çok şey birebir harfi harfiye litera almış bir dönüştürme. Yani iş, insanın içinden kurt çıkıyor. Evet içinden çıkıyor olması çok güzel. Ve o insanlığı da yiyor, evet. tüketiyor evet. ve kurt oluyor. O şeyi görmedik ama ya yani. Tabi i̇şte onu görseydik. Her ne kadar karakterler hep nasıl çok güzel, çok güzel deselerdi. Hı hı. Kurttan insan dönüşünü görmedik. Kurttan insan dönüştüğünü görmedik evet. Ama yani, mesela birkaç kere söylediler ki işte, kurttan insan dönüştüğünü gördüm. Çok güzeldi falan dediler mesela aynen, diğer aynen. E, karakterler. Ama mesela biz onu görmedik. Mesela hani e, tabi dizdeki bir sürü plot oldan bir tanesi de o mesela. insan. Yani ya da belki bilinçli olarak daha, evet. daha yapılmamış, daha gösterilmemiş bir i̇nsandan şey. İnsandan kurta döndüğün zaman in, insan kalın Alının hani fiziksel olarak yırtılıyor ve atılıyor. Evet. Kurt Kurtunu yiyor. ne oluyor? Ama yani? kurttan insan dönüştüğü zaman hiçbir zaman orada bir kılıyu evet, şey büyüyüma görmüyoruz. O yüzden belki onu ikinci sezon işte olay olacaksa ikinci sezon bilmiyorum da hmm. Ondan sonra orada belki hani bu tarz bir şeyde irdelerler gösterirler ama bize hiç şey de göstermiyor. Yani yani orada alttan alta o kadar çok tabu kırılmaya çalışılıyor ki evet. dizide işte ensest var ondan sonra yani aslında ensest var lisede olan işte kurt adam bilmem ne muhabbeti var tabii, Aa, tabii. Sonra işte bir kasaba e, ne derler gerilimi Hı. yok yani, kas kasaba hikayesinin işte şey var e, bizi ilk başta hani kafamızda bu, bu hikayenin oturmamasının sebebi şunu açıklamıyorlar o Peter Romansik Kurt adammış muhabbeti çıkıyor. Başlıyor dedikodusu. Dedikodusu başlıyor ve kimse bunu... Hasdiktir lan kurt adam Or diye evet. bir şey mi olur? He. Demiyor. Demişti, demişti, demiş. Yani o dünyada hani böyle bir e, kurt adamlık veya işte vampirlik ya kabul gören bir şey mi? Yoksa, şey geçiyor hani... abi ortalıkta işte kardeşi var ya şey... Hı -hı. Mesela şey diyeyim, yani aslında... Ee, Frankenstein'ın Frankenstein evet, dizi, dizideki evet. şekli aslında. Yansıması. Yani klasik anlamda hani en büyük 3 tane klasik anlamda evet. yaratık var Vampir vardı. var. Kurt adam var Frankenstein'in yaratığı var hani bizim anlamaya çalıştığımız şey aslında kafamızı e, bozan şey ilk bölümden itibaren hani bu kasaba ne ki ne bunu ki? hani hiçbir şey olmamış gibi kabul aynı. ediyor yani herkes insana evet. yani bir de işte kasabadaki ondan vampir denilen aile aslında işte kasabanın en zengini ve kasabayı ayakta tutan işte Godfrey ailesi mesela hı hı. onların bir tane ve kasabanın üzerinde yükselen ondan bir gökteneni var ama aynı zamanda Godfrey'de işte şeyler yapılıyor ne derler eee evet. Evet. Deneyler yapılıyor aslında Hı. ve o deneylerden bir şeyler çıkıyor belki. Hani böyle tuhaf bir işte şey ortama yaratılmaya çalışmış. Hani ne derler şeyin üstü, kasabanın üzerinde ondan sonra gölgesi düşen şato vardır yani böyle şeyler evet, evet, şeylerde. Aynen. Onun gibi sanki ve onun yani içerisinden bir şeyler şey, oradan o şeydir yani o Frankenstein'in kalesi. Kalesi Frankenstein mesela kalesi aynı onun gibi böyle ferlik bir vina var. orada. sahneler oldu, bile he? var yani böyle evet. durup da şeye baktığı aynen, falan aynen. sahneler var yani o dediğimiz gibi hani bir sürü şey gönderme var aslında dizide. Hani onları görürsen belki daha çok hakikaten zevk alıp şey yapabilirsin ama bazı şeyler de hakikaten görmezden gelmiş veya açıklanmış veya sana böyle Yani o bence çok da gerekli değil bu dizide. İşte Her evet şeyin yani. altı doldurulmasına o kadar gerek yok. Çünkü işte. evet e, çünkü bu sanki hani daha demin de bahsettiğimiz gibi bir Linç filmi gibi, evet, linç evet. dizisi gibi. Yani bir <gülüyor> evet, bir bazı şeyler, bazı ögeler alınmış ve hani büyütülmüş. Bazıları hiç dokunulmamış. Hani tamam vampir kan içer kısmı hmm. tamam mı? Ve vampir işte güzeldir ve başkalarını kendi yani. himayesi altına alabilir ögesi. Alınmış, bir patlatılmış evet. ama diğer özellikleri mesela hiç üstünden geçilmemiş. Yani bu şey gibi oluyor, yani ne bileyim... E, hani sadece bir gözünü böyle bir mercekle bakıp iki Hı. göz bir diğer gözünde normal bakmaya çalıştığın zaman dünya böyle bir acayip görünüyor evet. işte onu yapıp seni e, senin kafandaki hani hikaye ile kafandaki ilgili ön yargılarını böyle tamamıyla hani mikserden geçiriyor gibi yapıyorlar Allah, bence... ve gerisine de karışmıyorlar. <gülüyor> Bence e, biri kendi anasarı şeyini yapmış abi. <gülüyor> ne derler? Fantezisini e, kendi e, ütopik anasarı şeyini <gülüyor> yaratmış. E, kasaba bir hikayesini yaratıp e, işte eğlenmiş yani. Yani şimdi bilmiyorum. Kitabı i̇şte ee, bu var bunun bu arada. Evet, evet. Nasıl bir kitap bilmiyorum uyarlaması tabii bu. Aslında bir oturup okumak lazım. Klasik anlamdaki zombi şey yaratıklardan bir çıkmayan mumya var. Ha yani onlar çıkmadı evet. Bir mami mami canavarı yok. Onu da bilmiyorum bir şekilde aslında Şelene'nin elleri falan sarmalı ama. Yani ama mesela en sonda işte o o neydi? Osman. Ouroboros Neydi? Hı -hı. O, bir tane böyle bir metal şeyin içerisinde bir şey gördük herhalde. Böyle bir bebek tarzı bir şey gördük. Evet. Onun olduğu bildiğin yani bu arada. Ouroboros. Ouroboros ha. Ouroboros'un ne anlam nasıl bir şey olduğu belli. Yani bakalım. O her şeyin karışımı bir şey mi çıkacak? Bebek ne olacak? Ha, işte bebek mi olacak falan. Çünkü herhalde yani, devamı gelecektir diye düşünüyorum hani ben. Hani diziyi e, Çünkü açık bıraktı. ben doğru anladıysam ki bu zaten bir spoiler oldu. Ha bu arada şeyler de var. Söyledik. Onu söylemedik. Ee, Order of the Dragon diye. Aa sonra ha, bu işte tabii. hem vampilleri hem kurt adamları avlayan ha, aslında ha. bir de şey var. Ee, bir ne derler? Ee, e, Katolik iyesinin bir Katolik kolu Katolik bir kolu var. Ha, yaratık yani aslında. avcıları aslında. Evet. Bir de o var. Ha onda düşünmüş, onda eksik bırakmamış. O da evet, var evet. ya. Yani. Evet bir Van Helsing olması evet. lazım yani. Bir ha, i̇lla var. Şey diyeceğim. Şimdi benim kafamı e, hani merak ettiğim şey, iki şey var diziyle ilgili. Birincisi ben Shelley'nin hikayesini çok merak ediyorum. Hı. Yani tamam işte bebekken sanki ölmüş de tekrar diriltilmiş de falan filan hani Frankenstein'in yaratığı karakteri evet, evet. E, olarak oturtulmuş. Fakat über güçlü, ondan sonra yüzünün yarısı bir acayip, kocaman bir gözü var. Heyecanlandığı zaman ya da birisi dokunduğu zaman maviye dönüşüyor. O fosfor olayından da evet. ufak bir şekilde bahsettilerdi ama hani nedir i̇şte kızın kızı, hikayesi? Hmm. E, çünkü hani doktorla konuştuğu bir sahne var. Hani diyor ki benimle konuştuğum bildiğin şeyleri başka kimse anlatacaksın. Hmm. Ne biliyor bu kız? E, kısmı var. İkincisi aslında rüya sahnesinde, e, Roman e, Godfrey'nin rüya sahnesinde... Komadayken ki hı hı. çok linçin bir rüya evet, görüyor evet. Ya orada. Ee, rüya sahnesinde aslında senin baban ben değilim. Evet, şey. şey Norman, Norman, Norman diyor C.R. Evet. değil evet. mi? Şimdi sen o zaman Norman'ın çocuğusun, evet. değil mi? Ondan sonra şey e, neydi? Lisa. Evet. Lisa da Norman'ın evet. çocuğu. Zaten o yüzden muhtemelen öldük. Ondan sonra hani bebek babası. Roman çıktı evet. yani hem yeni hem e, oğlu gibi bir çocuk var ortada evet, o çocuk ne olacak bilmiyorum. o çocuk ne olacak? Bakalım. Kuyruğu ya. var mı mesela? Ha, değil mi? Kuyruğu var mı? Kuyruk ne iş? Vampir anladık da. Evet, Kuyruk anne, ne anne iş? Anne öldü mü gerçekten? Anne öldü mü? annem Mumu olarak geri dönecek belki bilmiyoruz. <gülüyor> yani yok. <gülüyor> ama o şey, o Roboros dediği şeyin ana sıra e, bu tekrardan canlandırmada ve kullandıkları bir şey olabilir o işte. Çünkü Leta ölünce bunu tekrar canlandır muhabbeti döndü ya. Aa, geri getirip muhabbeti uh -huh. döndü. O adam dedi ya çocuk olsaydı, bebek olsaydı yapı kolaydı ama zaten... bu hale yapamayız. <gülüyor> Evet. E, Lita öldükten sonra ve şey, e, Olivia öldükten sonra gözlerini açtı. Belki evet. onlardan birinin ruhu falan girmiştir gibilerinden o, devam edebilir. Yani, de Tabii. Belki hani kitapta haşeyi açıklıyorlardır da biz boşuna koşuyoruz. <gülüyor> Belki bu kadar da devamı gelmeyecektir. Böyle mal <gülüyor> gibi <vallahi> bekleyeceğiz. <gülüyor> Neyse. Neyse yani bizim merak ettiğimiz şeyler bunlar. Bence gayet e, eğlenceli ve sürükleyici bir dizi. Aynen. E, o şey kız kardeş de manyak ya. Ondan sonra şey bir tane e, falcı kız kardeşi var yani ya. Kuzeni. O da bir tuhaf, Kuzeni miydi pardon? Kuzeni kuzeni. Ooo o, o sahneyi unutmuştum. O evet. sahne mesela. O bir... böcekli sahne böcekli süperdi ya. O kadının zaten tuhaf da bir sürü sahnesi var. O da bir, bir ilginç bir kadın. Evet, evet, evet. karakter yani. Benim orada anlamadığım şey şu. yani Bütün dizi boyunca bir şeyler yenirken sürekli parmak emiliyor. <gülüyor> Evet. Tamam mı? Hani şey, orada bir ihtimalle Elai Roth salsın. Onun a fantasy serisi olabilir Çok yani şey, e, sen söyle. Tarantino'nun nasıl ayak fetişi filmi? <gülüyor> <varsa. gülüyor> ya Elai Roth'un da yani, kıvırcık emme... şeydir yani? Eee bir ne derler? Şey göstergesi. Yemek çok zor olmuş <gülüyor> muhabbeti göstergesi de yani. Ya. İştah göstergesi. İştah göstergesi. Ama mesela orada o falcı kız o böceği atıyor bağırsakların içine. Bir gün bekletiyor. O böcek hayvan Çıkıyorsun. gibi oluyor. Çıkıyor. Onu bağırsakların içinden Sen alıyor. alıyor. Yani. tamam yani. Ha tamam. Hani o ritüeli evet. yapmak için onu yutmak ha Onu niye emersin parmaklarını değil mi? İşte. Garip yani. Evet. Ben şeyi çok üzülmüştüm tabii orada. En son ölen kıza. Şeli'nin arkadaşı olan kız güzel de bir kızdı. keşke görmeseymiş. Şeli'nin arkadaşı olmak. Şeli neredesin? <gülüyor> Şeli de öldümemenin belli. Değil. Yok Şeli'yi en sonunda görüyor ya. Ama yani görüyor da. Evet. Yani gerçekten görüyor muyuz? Samara'yda bence biraz değil mi? Ölünün yüzü kapalı <gülüyor> falan. <gülüyor> o da ilginç bir. O da Çin, dizinin ne derler edebi karakteri. Evet. Yazıp duruyorsun. Vallahi bilmiyorum yani, Bu, diziyle ilgili, şey. bu hani, diziyle ilgili. Hani ilgili mesela, mesela Amerikan Horror Story o kadar. Ondan sonra şey döndü, olayı döndü. Hmm. American Horror Story'a çok, çok iyi olmuş, deli olmuş falan diye mesela bir sürü. Ondan sonra şey, e, abartımına gezildi. American çok daha iyiydi. Ya şimdi Bundan. yapım olarak tabii daha iyi olur ama ben mesela American Horror Story böyle nalan bu demiştim yani seyderken. Ondan sonra böyle anca işte 5. bölümünden sonra falan e, he falan dedim yani. Ama mesela ilk, ilk bölüm ikinci bölüm sevdiğimde hakikaten böyle bu nalan çöp deyip kapatmıştım yani. Hiç bir daha. Sonra işte baktım böyle bir insanlar Allah neyi bu kadar seviyolar deyip. Oturduğumu zorladım kendisi ettim de sonra işte böyle aa falan deyip. O, o, hoşuma gitti de izledim. Ama e Hani bunu mesela daha kolay izledim. Belki. Yani bu çünkü yani yüzeysel bir dizi bence. Hı. Çok hani derinlik varmış gibi gösteriliyor belki bazı sahnelerde ama yüzeysel bir dizi. Aslında dizi de kendisi bunu kabul ediyor gibi geliyor Hı. bana. Ee, onun dışında zaten hani yazar da, yöneten de böyle kafasını asit almış sonra <gülüyor> çekmiş gibi olduğu için hani kendileri de çok ciddiye alıyor gibi değiller. Yani. Yani ben dizinin kötü tarafıyla ilgi tarafıyla hani daha bir iki saat daha şey konuşabilirim yaptık, herhalde. Şey yaptıkları kesin yani korku dediğin şeyi sonra e, hakikaten çok farklı noktaları getirdi ortada. Evet. Fumke'ye e... laf yok. 50 yaşında kadın mis gibi. Ya Fumke'ye şimdi başlarım buradan <gülüyor> tamam mı? Hani zaten... Yıldırım Fornex'i. <gülüyor> hakikaten ya <gülüyor> Phoenix oynarken kadın şey 30'ların sonunda 40'ların başındaymış. Neyse. Hani Femkin'in İngiliz Aksanı, tut yani, yani çok böyle e, s, e, sert ve kalıpsı oyunculuğu tamam mı? Ondan sonra işte e, genç çocukların bazen hani oyunculuklarını çok idare edememişler. Şey iyiydi ya, kurt adam oynayan Normal çocuk iyiydi. Normal çok iyiydi. iyiydi. Normal karakteri içmiyordu. iyi oynuyor. E, kurt olan çocuk yine daha iyidir romanına göre. Hmm. Şey e, kötüydü yani... Şey anlamda, dramatik anlamda, e, dramatik sahnelerinde özellikle Hangisi? işte o Kristina karakteri. Ha, iyi. karakteri. Zaten o son bölümdeki o dönüşme öncesi muhabbeti monoloğu, o kadar kötüydü ki. Ee, çünkü çok evet, yapmıyor. Evet, orgazm yaşıyoruz o dönüştüğü hmm. sırada falan filan. Hani kız hayatında yaşamamış bir şeyi şey yapmaya çalıştığını çok bari bir şekilde anlıyorsun. Ya işte ama... Şeyden emin olamıyorsun abi hani e, orası hakikaten kötü mü oynuyor yani kötü mü şey yapıyor yoksa aslında zaten öyle mi yapması? İstendi işte diyor. İsten öyle mi yapılmış ya yani yani. Belki öyle yapması... Çünkü, yapması yani dizinin, dizinin çünkü, öyle, öyle, çünkü, öyle çünkü çok, be, o kadar çok evet, noktası var ki pop dizide. Polk yönü var çünkü evet, ya o adamın ucuzcu bir yönü var. Şeyin babasının işte kardeşi söyledi diğer CR. adam. Aslında diğer adam var ya. Aha. Sevgilisi işte şimdi şeyin şeyin babası, Letanın babası. <gülüyor> normal. Mesela ha normal mı o adam? Neyse. O adamın mesela oyunculuğu yani böyle o kadar şey ki hani kötü aslında. Yani kötüken. Yok. Derken, canım yani yani aslında aslında en iyi en iyi oyunculuk. Ama o ama şey açısından kötü. Yani hani böyle. Ne bileyim yapmacık veya böyle bir şey havası böyle bir hani e, sanki gerilimli bir ortam yaratmaya çalışıyor böyle bir aslında şey e, soğuk bir şey ortam veya böyle sorumluluğu işte böyle bir psikoloji şey psikolog yarım yani psikolog bir şey yarat çalışıyor ama aynı anda sanki onu böyle kötü yapmaya çalışıyor yani sanki kötü olsun diye uğraşıyor da böyle ucuz gözüksün diye uğraşıyor sanki böyle bir böyle bir havası vardı Hem hep olduğumuz ucuzluk akıyor adamdan anlıyor Böyle bir hı hı. tuhaf bir davranış var. Bilmiyorum yani bence diziyi götür oyunculuk dedim ve o herifin oyunculuğundan başka bir şey yoktur. İşte tabi adam oyunculuğu hani kötü olduğu için söylemiyorum ama hani dizinin zaten genelinde böyle bir şey evet. var. Yapay bir sanki e, hava veya işte ne bileyim işte o ikiz tepeler havası. <gülüyor> o i̇kiz tepelerde de böyle bir tuhaf bir hava vardır ya. E, böyle diyaloglar falan bir tuhaftır. Böyle bir e, şey yapamazsın. Ama bence bu diziyi acaba biz böyle hani kafamız iyiyken böyle ot falan içip <gülüyor> ya da ne bileyim şey mantar alıp falan <gülüyor> ha, Mantar alınmaz. <gülüyor> İzlesek <gülüyor> ne oluruz? Çok merak ediyorum. Ya da elesiyle izlesek. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani belki dizin içinde gizli gizli mesajlar vardı. Sadece kafası iyi olan adamlar. Ha, şey değil mi? Kalt gibi. Kalt gibi olduğu gibi. Ulan burada bir şey dönüyor ama neymiş. Ama yani o kafaya... O kafaya neredeyse sokuyor zaten. Evet. İhtiyacın yok çekmene Adam yeterini çekip yazmış zaten. Şey yaptı. Neyse e, biz ufak ufak, Uhu, ufak e, zamanımızı e, doldurduk. doldurduk galiba evet değil mi? Evet. Bu sefer de çok konuştuk. Evet. Şimdi e, bu sezon finalleri serimizin ilk bölümü olacak. Belki iki e, büyük ihtimalle Kafkaesque de çekeceğiz. Evet. Zamanımız yetmezse belki bir üçüncüyü çekeriz bilmiyorum çünkü Bakalım. dediğimiz gibi e, final, yavaş de, yavaş. final dönemindeyiz. E, galiba önümüzdeki hafta Criminal Minds'da bitiyor. İşte ne bileyim Bates Motel'de bitiyor. Hmm. Ondan sonraki hafta... Şey bitmişti zaten onu konuşalım. Following bitti. Bones e, bitiyor ya da bitti. E, ne bileyim yani benim takip ettiğim diziler arasında işte ne bileyim. E, Castle bitti. Castle bitti. İşte How şey I Met Your Mother bitti. Big Bang Theory Mentalist bitti. Herhalde, mi? Mentalist mi? önümüzdeki hafta ya da bu hafta bitti. Emin değilim. Hmm. Ondan sonra işte iki... 2 haftası var değil mi Game of Thrones'un bitmesine? Biz 7'yi mi izledik? Tabii evet, 7'yi izledik. 3 evet. haftası var o zaman 10 bölüm. <gülüyor> <Hakikaten> <gülüyor> <ya> <gülüyor> <mi>? bütün bütün <gülüyor> bekleyip 7 olmuş gibi de gelmiyor. Ya. Daha bir yıl bekleyip yıl bekleyip 10 bölüm izleyip sonra da bir yıl daha bekle falan. Evet. Ondan sonra ne bileyim şey, işte şey bitecek 3 hafta sonra da e, galiba şey Grim bitiyor. bitiyor bu arada. Grim bitiyor. Grim bitiyor bir bölümü kaldı. Şey bitiyor. Hannibal bitiyor. Hannibal Daha yenilenip yenilenmeyeceğiyle ilgili bir haber Allah, yok efendim, değil mi? beni. Evet yok. beni de üzüyor yani. NBC kaldıramayabilir demiştim ben o dizi çıktığında ama... Belki Netflix e alır. <gülüyor> <gülüyor> Netflix'i satabilirler belki. Ama hanibal bilmiyorum yani bu senenin iyi dizilerinden He, bence. Yani. O sarı ışık muhabbetini yapmaya keserlerse çok mutlu olacağım. <gülüyor> ee, onun dışında e, ve This is my design demeyi bırakırsa e, çok mutlu olacağım. Onun dışında evet. iyi gidiyor gayet. Herhalde ondan sonra da e, fark etmişsinizdir son bir haftadır sürekli sürekli Bayağı yeni bekliyor. dizi e, pilotları, trailerları ile e, dolduruyoruz sitemizi. Hani ara sezon dizileri Arada başlıyor sezon olacak. Var. Dexter, i̇şte, Dexter başlıyor. başlayacak. Ondan sonra... <gülüyor> E, i̇şte ne bileyim neydi o True Blood, evet, True Blood başlayacak Daha değil mi onu düşünüyordum lan, Suki Steakhouse değil mi lan evet. Yani Türkçe karşıtı dönerci falan yani tamam mı? Yani bir karakterin adını dönerci koyup da Kitabını yazmazsın abi Steakhouse ama işte Değil mi yani Vallahi ama demek ki güzel geliyor kulağa Ne bileyim abi Suki Steakhouse Var bir şey demek yani bir bildiği var Ali'ye dönerci bir şey diyeceğim. Emine Dönerci yani. Emine Dönerci. <gülüyor> Var ama güzelmiş. Yani Çekmiş. bilmiyorum. Bu arada hani bilmeyenleriniz olabilir. O True Blood dizisindeki Eric the Viking'in kardeşi aslında kardeşi, şey. Kardeşi. Hemlock'ta Roman'ı oynayan adam. Evet. Bu da yan bilgi olarak. Evet, bu da bir trivia olarak e, geçsin. O zaman Güle güle Sizde. diyelim ufaktan. Bu arada bu podcast kedili podcast. <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar kedimizi göremesin yanı başımızda uyuyan kedimizle beraber evet. çektiğimiz podcast. Balkon keyfi podcastımız. Balkon keyfi. <gülüyor> podcastımız. <gülüyor> evet, evet. Arabalar geçiyor, evet. geçiyor falan ama olsun. Neyse ufaktan o kapatalım. kapatalım. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ben Aristo. Ben Exo Olivia. Ee, herhalde <gülüyor> Keremon. Mario My way. <gülüyor> Bitireceksin diye umuyorum bu bölümü. Evet. Evet pelerin nekom takibe devam dan dan dan da